Elhamdülillahi Rabbil alamin Ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala Ali Muhammed Rabbi şirahli sadri ve yasirli emri ve ahlul uktatan min nisani yafkahu kavli Arkadaşlar bid'at ve ümmet üzerindeki olumsuz etkileri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 ya da kullu bid kullu bid ve her bid'at sapıklıktır ve her sapıklık ateştedir dediğiniz zaman hemen onun bizim niyetimiz gayemiz dinde bid'at çıkarmak değildir bizim e, gayemiz dinde bir gediği kapatmak değildir ya da dinin eksik olduğuna inandığımızdan bunu ihdat etmiş değiliz ancak ve ancak bizim gayemiz Allah Subhanahu ve Taala'nın rızasıdır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 İkinci yönü ise Kur'an ve sünnete uygun olmasıdır. Kur'an ve sünnete muvafakat etmesidir. Çünkü Resulullah Aleyhissalatu vesselam yani kulluğun iki esası, önemli esası birisi ihlas. Allah azze ve celle Beyne suresinde ve ma umiru illa li ya'budu llaha mukhlisin din. Onlar ancak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 birileri efendime söyleyeyim çıkar bektaşiler gibi oynar birileri mevlana döner ve bunu yaparken de veya bir takım şeyler yaparken de derler ki bizim niyetimiz ancak Allah'ın rızasıdır halbuki Allah'a sallallahu ve sellem muttefakun aleyh olan bir hadis-i şerifte buyuruyor ki men ehdefe fi emrine hada ma leyse minhu fehuvered kim bizim dinimizde olmayan bir şey ihdat ederse ey ortaya çıkartırsa bu şey ondan reddolunur. Yine başka bir lafzında, Müslim'de kayıtlı bir hadis de, Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Men عَمِلَ amelan ma لَيْسَ عَلَيْهِ اَمْرُنَهُ فَهُوَ رَدْ Kim bir amel işlerse, ve işlediği bu amelde bizim bir emrimiz yoksa, bu amel ondan merduttur. Yani Kur'an ve sünnetin onun üzerinde emri yoksa, bu merduttur. O zaman kul bütün amellerinde ve sözlerinde bu iki esasa dikkat etmesi gerekir. Buna göre usulü, furuğu, zahiri ve batınıyla dinin tamamı bu iki muazzam hadise dahildir. اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَةِ Ameller niyetlere göredir. Ey sen bir amel mi işleyeceksin o halde niyetini halis tut.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 Ey işte namazdan önce sesli bir şekilde dille niyet etmeyi örnek verelim ya da daha önce örnek verdiğimiz e ezan duasını birinin sesli okuması, diğerlerinin ona icabet etmesi veya namazdan sonra yapılan tesbihatlar ya da e şey günü orucu veya bir sürü bidat ya da Recep ve Şaban namazları dediğimiz özellikle Recep e ayı namazı diye uydurulan namazlar.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 İhlas İnşallah ihlasla ilgili de örneğimizi vereceğiz Ama ondan önce Bu mana Mülk Suresi 2. ayetini 2. ayetini tefsir eden Fuday ibni İyad Rahimehullah Bununla ilgili şöyle diyor Nedir Mülk Suresinin 2. ayeti اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ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 Kuluna şöyle sesleniyor Resulü ve selamın dili ile Sana emredilmiş şekilde mi yaptın Nasıl yaptın Sorusuna verilecek cevap Resulü ve selamın Üzerinde emri olduğu bir şekilde mi Yaptın ki bunda benim rızam vardı Buyuruyor Rabbimiz subhanehu ve teala Yoksa Allah azza ve Celle'ye e, e, e, isyan eder şekilde Bidatlerle Allah Resulü Aleyhisselatü selamın üzerinde emri olmadığı Bir şekilde mi yaptın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 İhlasla yapılsa bile Kur'an ve sünnete uygun olmayan yani Kur'an ve sünnetin üzerinde emri olmayan amel kabul edilmez diyor İbni Kesir rahimehullah. Yani şimdi hatırlarsanız bu hadisi bana bir bidatçı delil getirdi demiştim. Dedi ki bu kişi "Men ahedsa fi amrina hada ma leysa minhu fehuve Ma leysa minhu yani şöyle açıkladı meleyse minhu kısmını. Hadis şöyle. Kim dedi? Bizim dinimizde olmayan bir şeyi bizim şu işimizde olmayan bir şeyi ihdat ederse bu onlar reddolunur. O dedi ki men ehdese fi Kim bizim bu emrimizde? Hade. Meleyse minhu. Ona uymayan bir şey ihdat ederse reddolunur. Yani demek istedi ki ona uymayan şey bid'at-ı edir. Yani kötü bir daattır. Ama e, ona uyan şey bir daat-ı hasenedir dedi. Dolayısıyla dedi burada Resulü ve selam red dolunan reddolunan şeyin şeriata uymayan şey olduğunu kastetmiştir dedi. Ben de o zaman kendisine dedim ki peki bu, bu hadis için ne diyeceksin? Men amile amelen ma leyse aleyhi emrune fehu redd. Kim bir amel işlerse ve bizim üzerinde emrimiz yoksa yani bu ameli biz kendisine emretmemişsek bu ondan reddolunur. Deyince bu kişiyi ...susmak zorunda kaldı. O yüzden... ...İbni Kesir rahimehullah' da... ...diyor ki... ...ihlasla olacak sadece Allah için yapılacak... ...bir de... ...şeriata muafık olacak. Ey şeriatın onun üzerinde emri olacak. Sözün özü... ...Rasulü ve Vesselam'in... ...İnnemel a'malu bin niyet... ...ameller niyetlere göredir hadisi ile...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 İşte bu sebeple Abdullah İbni Mes'ud rahimehullah eh, bahsedilen halkalarda yani o zikir halkalarında bulunanlara hayrı dileyen nice kimseler isabet edemez demiştir. Hani dikkat edin o kişiler dediler ki ya Abu Abdurrahman biz dediler sadece hayrı umuyoruz. O da onlara cevaben dedik ki hayrı dileyen nice kimseler isabet edemez.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 Ashab içinde bid'atleri ilk defa reddeden reddeden sahabi değildir. Mesela Abdullah İbni Ömer radıyallahu an. O da ashabın bid'atlere en sert tavır takınan, bid'atçileri bid dışlayan birisiydi. Adamın birisi onun yanında hapşırdı. Abdullah İbn Ömer'in yanında hapşırırdı. Ve dedi ki: Elhamdülillah ve ssalatu vesselamü ala Rasulillah.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 Sünnete muhalefet ettiğin için Allah sana azap eder. Gerçekten öyle yerinde bir tespit ki sünnete muhalefet edip. Çünkü ayette diyorum amen yuhaqqiqur rasule min ba'di ma lahu'l huda. Hak kendisine belli olduktan sonra kim resule muhalefet ederse. Ve bir gayra sabilil müminin müminlerin yolundan yüz çevirirse Ashabın üzerinde bulunduğu yoldan yüz çevirirse velihime tevelle ve nusli cehenneme mesâet misîra. Onu gittiği yolda tek başına bırakırız, e, cehenneme süreriz ve orası ne kötü bir gidiş yeridir. Ya da başka bir ayette Nur Suresi ayet 63'te buyuruyor ki: Felyeh felyehzerellezine yuhalifun an emrihi en tusibehum fitnetun ev yusibehum azabun Nur Suresi 63. ayette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 Sanki bu konuşan Ömer radıyallahu anh Sanki Ebu Bekir radıyallahu anh ta kendisi Sanki bu konuşan Allah razı aleyhisselatü vesselam'ın Dizinin dibinde yetişmiş Ashabının ta kendisi Sözleri nasıl da ashabın söylediklerine Muvafakat ediyor Sanki Abdullah İbni Mes'ud Abdullah ibni Mes'ud'un kendisidir i̇mam Malik Sen Zulhuleyfe'den Zul -Zul ihrama gir dediği adama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 çünkü ölçü odur, yeri belirleyen odur, mikatı belirleyen odur. Ey, ve ma anil illa anil ey o hevadan konuşmaz. İn onun konuştuğu in illa ancak vahiyun yuha. Ancak kendisine indirilen bir vahiyidir. İşte bu sebeple işte bu sebeple bizim ashabımızın selefimizin bid'ata karşı bakışları buydu. Ey Aişe ve seleme muhalefet, ey sünneti öldürmek, yok etmek, ey dine yeni bir şey ortaya koymak ve bununla beraber amelin makbul olması için iki esas. Ve ma umiru illa li ya'budu Allaha muhlisin Ancak şununla emir olunduk. Dini Allah'a hadis kılarak ona ibadet etmek. İkincisi men amila amelen ma laysa alayhi amrun fehuwa kim bir amel işlerse bizim üzerinde emrimiz yoksa bu şey merduttur. Dolayısıyla bizlere düşen şey ancak semi'ana ve demektir. Yani işittik ve itaat ettik. Dolayısıyla Allah Resulü Sallallahu ve Sellem'in söylediği gibi kulle bid'atin dalale ve kulle dalaletin finnar. Her bid'at sapıklıktır ve her sapıklık da ateştedir.